Hocam hafif bir rehavet veya uyuşukluk verdiği için antidepresan ilaçlar kullanmak caiz midir demişler. Antidepresan ilaçlar tabi doktor kontrolünde kullanılması gereken ilaçlardır. Hı hı. Biz tavsiye ediyoruz yani bir rahatsızlığınız var manevi olarak şunları yapınız buna rağmen rahatsızlığınız devam ediyorsa hı hı. mutlaka doktora gidiniz diyoruz. Doktorumuz da sizin için öyle bir ilaç öngörüyorsa, antidepresan dediğimiz, tabi bu ilaçlar uyutabilir, bir takım yan etkiler de olacaktır. O halden tedavi olabilmeniz bununla mümkündür. Dolayısıyla siz bu ilacı kullanırsınız, Cenab-ı Hakk'a sığınır, Cenab-ı Hak'tan şifa temennisinde bulunursunuz. İnşallah o ilaç sizin için bir ...şifa kaynağı olabilir. İnşallah.